Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında yine geçen hafta konuştuğumuz e, Enis Berberoğlu e, hukuki sürecini konuşacağız. Konuklarımız e, Anayasa Hukuku e, Doçent Öğretim Üyesi e, Atılım Üniversitesi'nden e, Ozan Ergül e, ve yine e, Enis Berberoğlu avukatlarından e, Yiğit Acar avukat arkadaşımız aynı Hanım'la beraber onları bugün konuk ettik. E, hoş geldiniz diyoruz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk üstadım. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Aynar bugünkü rotayı siz çizin ama e, bence... Geçen haftadan e, sonraki e, meclisteki gelişmelerle ilgili e, evet. Yiğit Acar arkadaşımızdan e, bilgi isteyelim diye düşünüyorum. Evet evet ben de sözü önce Yiğit Bey sonra Sayın Hocam'a bırakmak istiyorum. Şimdi 11 Şubat'ta geçen hafta bizim programımız yayınlandıktan sonra Sayın Enis Berberoğlu meclise gitti ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama, infazın durdurması, hükümlü statüsünün sona erdirilmesi ve davanın durmasına ilişkin kararı mecliste okundu. Şimdi ben bu noktada Yiğit Bey'e bir soru sormak istiyorum. Enis Berberoğlu göreve başladı mı? E, yemin etmesine gerek var mı? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Ee, Yiğit Bey bu sorumu unutmasın. Sonra ne olduğu önemli? Bahçeli e, 11 Şubat'ta demişti ki bizce yeniden yargılama yapılması uygundur ama infazın durdurulmasına karşıyız. Fezzeke meclise bir daha geldiğinde MHP olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy vereceğiz demişti. Sonra 16'sına yani düne geldiğimizde burun toplantısında dedi ki anayasa mahkemesi geçici 20. maddeyi yanlış yorumlamaktadır. Yerindelik denetimi yine ilgisiz oldu halde yerindelik denetimi yapamaz dedi ve anayasa mahkemesine zehir zemberek raflar etti. Kime hizmet etmektedir? Kimin mahkemesidir? Ee, hak konusu sadece Türkiye'nin anayasal düzenini bozmak için uğraşan ve ihanete kapı kulluğu yapanlar için mi e, gereklidir? Anayasa mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa Türkiye'nin egemenlik ve tarihsel haklarını çiğneyenlere ihlal gerekçesiyle de destek vermeye sürdürecekse derhal kendini pesesin başındaki zat Gecikmeden istifa etsin dedi ve yeni bir gerilime yol açtı. Şimdi hocamıza da Yiğit Bey'in açıklamalarından sonra bu nedir Anayasa Mahkemesi'nin başına gelenler görevini mi yapmıyor, görevini yaptığı için mi rahatsızlık veriyor ve dinleyicilerimizin bilgilenmesi için Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolunda neler yapabilir hocamızın açıklamalarından sonra da Zaten sorularımızla e, sohbetimiz ilerletiriz. E, Sayın Yiğit Bey, öncelikle siz e, Enis Berberoğlu'nun şu anki statüsünlüğü ve yapılacak işlemleri bize açıklar mısınız? Tabii ki Aynur Hanımcığım. Biraz Devlet Bey'in, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına değindiğiniz için ona sonra geleyim. Öncelikle Hı? Sayın Berberoğlu 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren 27. dönem İstanbul Milletvekilliği görevine tüm anayasal ve iç düzük, Statüsü gereince yeniden kaldığı yerden devam ederek başladı. Ee, bu kıymetli hocam daha iyi bilir ama e, anayasal tabir olarak avdet etme, göreve kaldığı yerden başlama gibi bir prosedürel işlem olarak devam etti. Çünkü meclisin yaptığı meclisin yaptığı işlem şöyle düşünülebilir: e, herhangi bir e, oylamay ya da bir yasama faaliyeti gibi değil tamamlayıcı prosedürel bir işlem olması sebebiyle e, usulde paralellik ilkesi gereğince hükme bağlı sonuçlar ortadan kalktıktan sonra yeniden aynı usulle yani meclis genel kuruluna bir bildirim usulüyle bu bildiriminde o sırada meclis başkanı olur, onun adına görev yapan meclis başkan vekili olur bu e, işleyişi takdir edecek olan meclis başkanlık divanının belirleyeceği usuldü Bunlarla ilgili başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce bu görevleri yapmış yetkilileri örneğin Sayın Levent Gök çok kıymetli ve tecrübeli bir hukukçudur kendisi. Ee, onun üstünden ve mevcut görevde olan e, grup başkan vekilleri üstünden taraf siyasi partilerin meclis başkanlık divanında aldığı kararla ve bundan sonrası için de bir içtihat niteliğinde olacak uygulamayla e, 11 Şubat günü. Yapılan toplantı sonucunda belirlenen yöntemde Sayın Meclis Başkanı da daha önceki eleştirilerimiz bir kenarda kalmak üzere bu uygulamada açıkçası hukuki bir kolaylık gösterdi. Çünkü sabah kendisi biz geçtiğimiz hafta yayına başlamadan önce yaptığı açıklamada hukukun genel ilkeleriyle çözülecek demişti. E, hukukun genel ilkeleri sizler de takdir edersiniz. Eğer mevcut bir yasal ya da anayasal düzenleme olmazsa evrensel ilkeler noktasında işlem görür. O yüzden baştan beri usulde paralellik ilkesini özellikle idari yargıda çok gördüğümüz ona bağlı olarak böyle bir hak kaybı durumunda anayasa mahkemesinin emrettiği üzere eski hale getirme usulünde ihlal doğmadan önceki eski hal neyse o noktaya hukuki işlemlerle ya da idari işlemlerle e, nasıl geriye çekilebilecekse takvimleme olarak o dönem yapılacak işlemleri o, bir oydaşmayla, uzlaşmayla bu şekilde belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık makamı. Bu noktada da meclise bir bildirimle, hatta orada bir e, kelime var, keyfiyet yani durum anlamında kullanılır. E, durum meclise bildirildi ve görevine kaldığı yerden devam etti Sayın Berberoğlu, ona bağlı olarak da Bugün e, yine yasama faaliyetlerinde saat 14'tan itibaren başladığında görev alacak. Dün önüne çok önemli bir e, özel oturum vardı mecliste. Sizler de takip etmişsinizdir. E, Gara'daki şehitlerimizle ilgili olan. O, o toplantıda da, o oturumda da bulundu. Ondan önce grup toplantısında bulundu. Yani statüsel olarak e, şu anda hiçbir sorun yok. Görevine 11 Şubat itibariyle kaldığı yerden devam ediyor. Yemin etmesine gerek yok yani. Bir ara vermişti, o ara e tabii yemin şöyle ye, yemin aslında hı hı. Yemin aslında çok tartışılan bir prosedürel durum değildi. Çünkü şöyle altını çizelim. Yemin aslında ıı, seçimlerden sonra döneme ilişkin bir bağlılık, yani an, tabii anayasada da ant içme ve ona bağlı olarak hiç düzlük de var ama bu dönem başı olan ya da dönem başından kastım şu, yasama faaliyetlerini ilk başlangıcı sırasında, o dönemin başlangıcı sırasında aranan bir prosedür aşağı. Örneğin yemin etmeden de siz maaşınızı alabiliyorsunuz, özlük haklarınızda sahip olabiliyorsunuz. Diyelim Sayın Berberoğlu 27. dönemde cezaevinde bütün bu sorunların başladığı dönemde hatırlarsanız 24 Haziran 2018'de cezaevindeydi. Ama tüm özlük hakları 1 Ekim 2018'e kadar meclis tarafından sağlanmıştı. Yemin sizin yasama faaliyetinde oy kullanmanız, söz hakkı almanızla ilgili bir kurucu şart. 27. dönem için zaten edilmiş bir yeminin, meclis e, başkanlık makamının, anayasanın 84. maddesi gelince yorumu sebebiyle, o sırada biz tabii bu konuda hem subjektif fikirlerimizi, hem de kıymetli hocam gibi öğretim üyelerimizin de objektif fikirlerini almaya çalıştık. E, o noktada biz... 2010 yılından itibaren gelen bireysel başvurunun özünün, ruhunun bu tarz durumlarda dikkate alınması gerektiğini söylemiştik. Bu işlem yapılmadığından 8 ay sonra yine anayasanın ruhuna uygun şekilde ve seçme seçilme mantığının, siyasette bulunma mantığının ruhuna uygun olarak Enis Bey'in görevine tekrar başlayacağı yerde inanın yemin Neredeyse konuşulmayacak bir prosedürel seçenekti. O da e, gerçekten beş dakika içinde meclisteki toplantıda e, hiç akla bile gelmemiş açıkçası. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Siz ne dersiniz? Sizin bir Nefes? E, e, yani şöyle bu e, and içme ile ilgili e, şöyle bir katkı sunmak isterim. E, anayasamıza göre and içme e, göreve başlama şartı. Yani bir kişi e, and içmeden önce de milletvekili statüsüne girmiştir aslında. Fakat and içme ile birlikte mi, milletvekilliğinden kaynaklanan e, yetkilerini ve görevlerini yerine getirebilir, yetkilerini kullanabilir. Örneğin e, kanun teklif edebilir, örneğin soru önergesi verebilir, oylamalara katılabilir gibi. E, dolayısıyla e, and içmeye İhtiyaç görülmemesinin e, bir sonucu olarak şunu anlıyoruz. Gerçekten de e, Yiğit Bey'in de ifade ettiği gibi burada eski hale dönülmesi söz konusu. Yani e, düşmeye sebep olan mahkeme kararının ortadan kalkmasıyla birlikte kesin hükmün yani ortadan kalkmasıyla birlikte e, e, Enis Bey ve bu hükmün genel kurula usulle paralellik ilkesi gereği genel kurula sunulmasıyla birlikte Enis Bey'in milletvekilliği tekrar kendisine dönmüştür. Seçimden sonra meclis genel kurulunda da geçerli bir yemin ettiği için and içtiği için o da tekrar canlanmıştır ve dolayısıyla kendisi artık milletvekilliğinin tanıdığı e, hak ve etkileri kullanabilir. O görevin gereklerini yerine getirebilir. Dolayısıyla ben de burada e, and içmeyi e, bir e, görev şartı olarak e, aramaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü dönem başında seçildikten sonra e, Enis Bey bu koşulu yerine getirmişti. Sonra e, bir de tabii burada Enis Bey'in e, milletvekilliğinin düşürülmesine sebep olan süreçteki mahkeme kararının aslında hiç yargılanmaması gereken bir kişi hakkında verildiğini dikkate alacak olursak burada tam anlamıyla bir e, eski hale iade, bir e, eski durumun statünün canlanması söz konusudur. And içmeye gerek e, duyulmaması da bence bu e, yorumu güçlendirmektedir zaten. Yani bu konuyla ilgili söyleyecek. Evet, açılan parantez e, kapatıldı. Enis Peyger'e evet. milletvekili olarak görevini icverdi. Evet. E, Peki e, sık sık bu bahçenin çıkışlarıyla ilgili. <gülüyor> evet. evet. Onunla ilgili e, e, şöyle. Hı. Şimdi e, anayasa mahkemesi e, aslında e, iki e, şapkası olan bir mahkeme. E, özellikle de 2010'da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun anayasal düzenimize girmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin iki e, belli başlı görevi olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi norm denetimi. Yani kanunların, eskiden kanun hükmünde kararnamelerin, şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, efendim işte iç tüzüğün, e, Türkiye Millet Meclisi iç tüzüğünün şüphesiz e, anayasaya uygunluğunu denetlemek. Yani bu görevi norm denetimi dediğimiz e, görevini oluşturuyor. Diğer görevi ise özellikle 2010'dan sonra üstlendiği görevi ise e, bireysel başvuruları incelemek. Tabii bireysel başvuruların konusu nedir? Bireysel başvuruların konusu hak ihlalidir. Yani e, anayasada ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde e, tanınan e, haklarından birisinin e, kamu gücü tarafından ihlal edildiğini düşünen e, bireyler... E, Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan e, hak ihlali iddiasıyla başvurabilmektedirler. Burada tabii şöyle bir bu iki e, şapkadan kaynaklanan farklı gerilim noktaları var. Gerilim noktaları derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Anayasa, e, anayasa Mahkemesi'nin bu işlevleri yerine getirmesi nedeniyle e, ister istemez bir e, ilişkiye girdiği, bir etkileşime girdiği e, organlar arasında. Şimdi norm denetiminde e, anayasa mahkemesi e, kimle etkileşime giriyor? Parlamentoyla. Yani parlamentodaki çoğunlukla, onun iradesinin, çoğunluğun iradesinin yani ürünü olan e, yasaları denetlediği için, dolayısıyla parlamentodaki çoğunlukla ve o çoğunluğu yönlendiren, o çoğunluğun iradesinin belli bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayan siyasi iradeyle ve hatta e, eskiden de öyleydi parlamenter hükümet sisteminde ama bugün de öyle olduğunu görüyoruz siyasi iktidarla. Dolayısıyla anayasa mahkemesi norm denetimi çerçevesinde bir kanunu e, günümüzde bir cumhurbaşkanlığı kararnamesini anayasaya aykırılık nedeniyle iptal ettiğinde yani geçersizliğine hükmettiğinde bu organlarla Parlamentoyla, siyasi iktidarla, parlamentodaki çoğunlukla e, bir etkileşime giriyor. Ve bu e, zaman zaman e, ciddi gerilimlere sebep oluyor. Bu ülkemize özgü bir e, gerilim ve gerginlik de değil. Yani anayasaya uygunluk denetiminin olduğu bütün ülkelerde e, şöyle veya böyle derecesi farklı olmakla birlikte e, işte demokratik platformlar dediğimiz, demokratik karar alma, süreçleri, platformları dediğimiz bu organlarla e, bu norm denetimi işlevini yerine getiren mahkemeler arasında bir gerilim, gerginlik olabiliyor. Dediğim gibi dozu ve ülkeden ülkeye kültürel, tarihsel nedenlerle e, şiddeti farklı olabiliyor. Ama bu böyle bir ge gerginlik oluyor. Bu, bu yatsınamaz bir şey. Fakat diğer işlevi anayasa mahkemesinin reysel başvuru yoluyla bize 2010 Anayasası ile gelen işlebi. Burada Anayasa Mahkemesi Anayasanın üstünlüğünün bir gereği olarak e, Anayasanın üstünlüğü deyince tabii Anayasa kuralları ve Anayasa kuralları arasında yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin kurallarında üstünlüğünü sağlamak üzere e, bu hak ve özgürlüklerle ilgili bir ihlal iddiası olduğunda bunları doğrudan denetleme yetkisine sahip artık reysel e, başvurularla bu denetim süreci. E bu inceleme süreci tahrik edilebiliyor, başlatılabiliyor. Bu çok önemli tabii ki. E, 2010 anayasası değişikliklerinin e, tarihi e, kısmen yazılıyor, yazıldı ve gelecekte de yazılacak şüphesiz. Ancak şunu teslim etmek gerekir ki, 2010 anayasası değişikliklerinin e, e, belki en olumlu ya da belki de birçoğuna göre tek olumlu yönü bireysel başvurunun kabul edilmesiydi. Şimdi Brexel başvuru e, incelemesinde mahkeme başka organlarla da etkileşime giriyor. Özellikle de yargı organlarıyla. Çünkü malumunuz anayasamıza göre bireysel başvuruya, Anayasa Mahkemesine bir hak ihlali iddiası götürünü taşıyabilmeniz için öncelikle olağan kanun yollarını tüketmeniz gerekiyor. Ve üstelik anayasamıza göre değil ama yasaya göre yasama işlemlerine bireysel başvuruya doğrudan konu etmekte de mümkün değil bizim sistemimizde. Bunun mümkün olduğu ülkeler var. Ama bizde bu yasak. Anayasa yasaklamıyor bunu. Neden? Çünkü anayasa aslında kamu gücü nedeniyle ihlal edildiği iddiası diyor. E Şimdi kamu gücü deyince tabii yasa yapmak da kamu gücüdür. Yasama erki. E, hukuki uyuşmazlıkları çözmek, e, kanunları uygulayarak, nihai olarak çözmek. Yani yargı fonksiyonu da bir kamu gücüdür. E, ve hatta yürütme ve idarenin, e, görevlerini yerine getirirken de kamu gücü kullanımı söz konusudur. Fakat yasamız, yani 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri hakkında kanun e, yasama işlemleriyle idarenin düzenleyici işlemlerine karşı bireysel başvuruyu kapatmış durumda. Dolayısıyla bazı yasadan kaynaklanan hak ihlali senaryoları, durumları hariç Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru incelemelerinde Büyük çoğunlukla yargı organlarıyla karşı karşıya geliyor. Yani işte başta Danıştay ve e, Yargıtay olmak üzere genel yetkili mahkemeler ya da doktrinde e, sevilen tabirle derece mahkemeleriyle karşı karşıya geliyor. Burada e, siyasi iradeyle e, demokratik karar alma e, yetkisini elinde tutan parlamentoyla ve o parlamentoyu yönlendiren siyasi iktidarla çok fazla karşı karşıya gelmesi söz konusu olmuyor. Bazen yasaların kaçınılmaz bir şekilde hak ihlaline sebep olan bir hukuki çerçevesi olabiliyor. Muğlaklı yasaların ya da normların birbiriyle çatışması durumu ya da bir düzenlenmesi beklenecek bir konunun yasa koyucu tarafından ihmal edilmesi gibi durumlarda şüphesiz hak ihlaline sebep olan yasama organının e, ihmali veya yanlış yasa yapmış olması e, da olabiliyor. Fakat burada yine e, anayasanın 90. maddesinden de güç alarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne e, de 148'de yapılan açık atfın da e, bir gereği olarak anayasa mahkemesi e, o sorunu e, özellikle e, milletler arası antlaşmaların e, kanunlarla çatışması halinde milletler arası antlaşmaların ama hangilerinin temel hak ve ilişkin milletler arası antlaşmaların e, esas alınmasına ilişkin 90. maddenin 5. fıkrasındaki ek cümleden e, güç alarak e, burada bir norm çatışma kuralı vardır ve milletler arası antlaşma temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşma hükmü bunu böyle e, gerektirmektedir diyerek kendi kanunlarımızın ihmal edilmesini sağlıyor. Ha, bu da kısmen Parlamento ile bir gerginliğe sebep olabilir. Benim yaptığım kanunun niye uygulanması söz konusu olmuyor da milletler arasında mı bu anayasan bir gereği? Ya yani anayemiz bunu açıkça 95, 2004 anayasa değişikliğiyle gelen oradaki norm çatışma kuralı bunu açıkça düzenlemiş. Dolayısıyla bu da bir anayasa gereği. Ee, i̇lginç olan şu. Bu, bu söyleyeceğim de sadece ülkemize özgü değil. Mesela Türk-Alman Üniversitesi'nin kurucuları arasında yer alan ve uzun süredir Türkiye'de yaşamakta olan Filip Kunik Hoca ile ben bunu 2008 yılında e, konuştuğumda e, şunu, şu tespitini paylaşmıştı hoca benimle. Demişti ki, bireysel e, başvurunun olduğu bütün sistemlerde de anayasa ile diğer yüksek mahkemeler arasında zaman zaman o mahkemelerin kanunu belli bir şekilde yorumlamasında e, anayasa mahkemesinin anayasa anayasal bir hakkın ihlali nedeniyle engel olmasından kaynaklı bazı gerginlikler olabiliyor. Fakat fakat şu tespiti çok önemliydi hocanın. E, norm denetimine göre anayasa mahkemesi çok daha e, cesaretle hareket eder. Yani norm denetiminde çünkü anayasa mahkemesi demokratik e, süreçlerle, parlamentodaki çoğunluklarla zaman zaman çok karşı karşıya kalmayı göze almayabilir, Stratejik olarak böyle bir karşı karşıya gelişten kaçınmayı tercih edebilir. Fakat bireysel başvuru ya da Almanların tabiriyle anayasa şikayeti işlemini yerine getiren mahkemenin daha bir cesaretle ve o gerginlikleri de göze alarak e, hak ve özgürlüklerin e, tesisi ve korunması adına e, bir yargısal tutum, tavır sergilemesi son derece olağandır ve Almanya'da da durum biraz böyledir demişti bana. Nitekim e, şimdi e, ülkemizde de aslında bu tespiti doğrulayabiliriz. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin norm denetim sürecine bakıyoruz. Özellikle son yıllarda Son derece e, yargısal sınırlılık, self-restraint diyor Amerikalılar, evet. yargısal sınırlılık diyebileceğimiz yargı organının kendi kendini sınırlamasına ilişkin örneklerle karşı karşıyayız. Yani anayasa mahkemesi, yani hemen bir örnek vereyim madem e, bu kadar hukukçu bir aradayız, e, işte Çoklu Baro mesela, Çoklu Baro meselesinde anayasa mahkemesi e, eski e, geçmiş içtihadıyla da çelişerek yani işte demokratik temsil ihlal edilmemiştir burada filan diyebildi. Neden? Çünkü işte sebeplerini biliyoruz hepimiz. Yani yani söylemeye bile gerek yok. Yani şimdi durum bu. Bu. Yani bunun örnekleri çoğaltılabilir. Gerçekten de mahkeme, norm denetimiz görevini yerine getirirken. Parlamentoyla, çoğunlukla, siyasi iradeyle ve hatta dolayısıyla siyasi iktidarla çatışmama eğiliminde. Ve bu eğilim giderek de yerleşik hale geldi. Ama öbür taraftan reysel başvuruda tam da işte Filip Kuni hocanın ifade ettiği gibi zaman zaman şaşırtacak kadar doğru, isabetli ve cesaretle kararlar verdiğini görüyoruz. Ee, aslında bu, bu yani gerçekten böyle şizofrenik bir hal almaya başladı yani çünkü bir yüzüyle bakıyorsunuz hakikaten e, olması gerektiği gibi hareket eden bir mahkeme ama norm denetimi açısından baktığınızda sürekli olarak kendisini sınırlayan aman ben bu topa girmeyeyim aman şimdi iptal demeyeyim filan kendi açık içtihatlarıyla çelişmeyi de e, gözü alarak e, karar veren bir mahkeme ilginç olan bir nokta da şu Bireysel başvuru üzerinden de siyasi iktidar bir şekilde anayasa mahkemesiyle çatışmayı e, be, beceriyor ülkemizde. Yani Yargısal bu, aktivizm yani. kavramını burada kullanabiliyorsunuz hocam o zaman doğru mu anlıyorum? Yok aslında şöyle e, Aynur Hanım yargısal aktivizm e, aslında e, benim çok sıcak bakmadığım bir terim. Evet okunmuştuk. Çünkü, çünkü evet. efendim şöyle yargısal aktivizm e, neyin yargısal aktivizm neyin e, aktivizm olmadığı evet. konusuna karar verebilmeniz için öncelikle anayasanın hukukun normun ne olduğu konusunda anlaşabilmeniz lazım. Evet. Açık e şimdi siz, siz anayasanın ne olduğu anayasa kuralının ne anlama geldiği anayasanın gereğinin, anayasanın üstünlüğünün nasıl bir sonuç doğurması gerektiği konusunda anlaşamıyorsanız, e, o zaman e, bir gruba göre, e, yargısal aktivizm olan diğer gruba göre, hayır efendim bu yargısal aktivizm değildir, mahkeme zaten e, ol, olması gerektiği gibi hareket etmiştir, olması gerektiği gibi karar vermiştir biçiminde bir yoruma sebep oluyor. Dolayısıyla e, sanıyorum o benim kısa makalemi de okumuşsunuz, bu, bu, bu Amerikan icadıdır bu kavram ve mesela Almanlar bu kavramı hiç kullanmaz. Yani Alman literatürü yargısal aktivizm veya yargısal sınırlık tabirlerini hiç kullanmaz. E, dolayısıyla bunun sebebi de bu çünkü. Yani e, bu... Nereden baktığınıza göre değişiyor. Bir oyun <gülüyor> oyun hamuru benzetmesi vardır. <gülüyor> <Yani> oyun, oyun, <gülüyor> oyun hamuruna nasıl bir çocuk alıp başka bir şekil veriyor, bir başka çocuk başka bir şekil veriyor. Birisi köpek yapıyor ondan, birisi ne bileyim ev yapıyor. Yargısal aktivizm de böyle bir şey. Yani o konuda anlaşamadığınız sürece neyin aktivizm olduğu konusunda da anlaşmanız mümkün değil. Burada aktivizmden ziyade ben anayasanın e, olması gerektiği gibi ee, üstünlüğünü sağlama iradesini görüyorum. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin de kendi işlevi konusunda bireysel başvuruda olması gerekene en yakın duruşu sergilediğini düşünüyorum. Tabi orada da tartışmalı hususlar yok değil. Yani bireysel başvuruda da dört dörtlü bir performans olduğunu söylemek mümkün değil bana göre. Zaman zaman o, orada da bazı geri adımlar olmuyor değil. Ama yani norm denetimiyle kıyaslanamayacak kadar e tabi bunun bir etkisi daha var onu da söylemeden geçmeyelim anayasa mahkemesi bireysel başvuru performansı açısından Avrupa Konseyi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetimi altında denetimi altında demeyeyim de gözetimi altında yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çünkü Türkiye'deki bireysel başvuru yolunu etkin bir iç hukuk yolu ulusal bir koruma yolu olarak görüyor. Bunu böyle gördüğü için de kendisine doğrudan başvuru yapılmasını kabul etmiyor diyor ki önce kendi ülkende git Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasa Mahkemesi'ne başvur o yolu da tüket ondan sonra bana gelebilirsin diyor. Eğer Anayasa Mahkemesi bu izleme sürecinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak artık görülmez hale gelirse Anayasa Mahkemesi'ne de başvurmadan vatandaşlar, bireyler doğrudan ana, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir hale geleceklerdir ki bu açıkçası mahkeme açısından tabii son derece ağır bir e, yaptırım veya bir sonuç olacaktır. E, son derece haysiyet kırıcı bir durum olacaktır. Sadece mahkeme ve üyeleri için değil, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve hukukçuları için. E, mahkeme tabii o duruma düşmek istemediği için de e, bireysel başvuruda daha özenli daha olması gerektiği gibi hareket ediyor diyebiliriz. Yani burada beni, beni şaşırtan şu bireysel başvuruda da siyasi e, figürlerin e, bir örneğini biraz evvel paylaştığınız gibi anayasa mahkemesiyle bir şekilde çatışmayı başarabiliyor olması e, gerçekten ilginç hı hı. anekdot bence. Evet. Peki Sayın Hocam dinleyicilerimize aydınlatmak için hem Enis Berberoğlu davasına dönebilmek hem de bireysel başvuru hakkında genel bilgi edilmesi amacıyla soruyorum. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyu inceledi. Evet. Ve e, bir ihlal tespit etti diyelim. Bu evet. ihlal ya bir idari eylem ya da işlemden kaynaklanmış olabilir ya da bir mahkeme kararından kaynaklanmış olabilir. Ennis evet. Berberoğlu davasında... Anayasa Mahkemesi bir mahkeme kararından kaynaklandığını tespit etti. Evet. Şimdi e, bu konuda bize, e, dinleyicilerimize aydınlatıcı bilgi verebilir misiniz? İdari eylem ve işlemden kaynaklanmışsa ne yapabilir? Bu yerindelik denetimi yapamaz yasa ne demektir? Onu kısaca evet. söyledikten sonra e, e, mahkeme kararı ile yerindelik denetimi kavramları birlikte kullanılabilir mi? Bunu öncelikle açıklamanızı istihdam ediyorum. Sonrasında da mahkeme ne kararından kaynaklanan ihlal nasıl giderilir? Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri nelerdir? E, derece mahkemeleri ne yapmak zorundadır? Bu şekilde ben genel olarak sorumu sorayım. Bir daha sizin sözünüzü kesmemeye çalışayım. Teşekkür ederim. Ay, evet e, teşekkür ederim. E, e, bildiğiniz gibi e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabilmek için e, bir ön koşul var. O da nedir? Kanun yollarının tüketilmiş olması. Dolayısıyla bizim sistemimizde yine bildiğiniz gibi anayasa mahkemesi daha çok mahkeme kararları üzerinden bireysel başvuru incelemelerini yapıyor. Dolayısıyla önce bir idari eylem veya işlem bile olsa önce mahkemeye gitmeniz gerekiyor. Görevli ve yetkili mahkemeden sonra kanun yollarına gitmeniz gerekiyor. Kanun yollarını da tükettikten sonra yine de hak ve özgürlük ihlaliyle karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorsanız ancak o takdirde anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunabiliyorsunuz. Dolayısıyla anayasa mahkemesi biraz önce ilk kısımda da belirtmeye çalıştığım gibi e, bireysel başvuru incelemelerinde e, önüne gelen anayasa, e, şey, mahkeme kararlarını aslında incelemiş oluyor. ve yargısal süreçleri o yargısal süreçteki yorumları ya da yargısal tasarrufları da denetlemiş oluyor. Şimdi burada bir mahkeme kararından kaynaklandığında ne yapıyor anayasa mahkemesi. Bu konuda işte anayasa mahkemesi kurulu yarglan usulleri hakkında kanunun 50 maddesi bize yol gösteriyor. Bu 50. maddenin meşhur bir şey var. Birinci ve ikinci fıkrası var. Şimdi bu birinci fıkraya da değinmek isterim. Çünkü neden bu birinci fıkrada şöyle bir cümle var. İhlal kararı verilmesi halinde ihlalim ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Bu tabi aslında oldukça geniş bir yetki veriyor Anayasa Mahkemesi'ne. Yani ihlal ihlalim ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Bu mesela son yıllarda özellikle son iki yıldır oldukça işlevsel hale getirildi Anayasa Mahkemesi tarafından. Mesela artık Anayasa Mahkemesi'nin bazı ihlal kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da gönderdiğini görüyoruz. Evet. Çünkü kanundan kaynaklanan ihlaller olabiliyor. Mesela işte geçenlerde bu müsaade ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması arasındaki ilişki konusundaki belirsizliğe dikkat çekerek Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru incelemesinde bu belirsizliğin ancak yeni bir yasayla ortadan kaldırılabileceğini gerekçesinde uzun uzadıya anlatarak kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderdi. Aslında bu bir tür Almanlarda olan çağrı kararı gibi bir karardı. Yani Anayasa Mahkemesi ne demiş oldu? Ey Türkiye Büyük Millet Meclisi! Öyle bir yasal çerçeve var ki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla e, müsaade arasında e, A da denebiliyor, B de denebiliyor. E, benim bunlardan birine hat yanlış demem, bunlardan birinin doğru diğerinin hatalı olduğunu söylemem de çok mümkün değil. Dolayısıyla ancak sen yeni bir yasa yaparak bu konudaki hukuki çerçeveyi netleştirerek e, bu durumu ortadan kaldırabilirsin diye... Düşünmüş olacak ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesini e, de e, kararında e, belirtti. Şimdi e, ikinci fıkra özellikle bu işte e, Berberoğlu e, süre, olayı e, meselesinde gündeme geliyor. Neden? Çünkü e, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hallerde Başvurucu lehine tazminatı da hükmedilebilir. Şimdi e, ne oldu? Bir mahkeme kararından kaynaklandığını anayasa mahkemesi bireysel başvuruda e, tespit etti. Ardından da e, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi. E, burada artık ilgili mahkemenin. 6216 sayılın kanunun 50. maddesinin 2. fıkrası gereği yeniden yargılama yapma konusunda bir mecburiyeti vardır. Bu, bu bir takdir yetkisi vermemektedir mahkemeye. Yani CMK 311 ve devamı maddelerdeki yargılamanın yenilenmesinden farklıdır. Nitekim anayasa mahkemesi de kararlarında bu farka, ve mahkemelerin bu konuda bir e, takdir değerlendirme yetkisi olmadığını açıkça vurgu yapıyor. Evet, CMK bir kanundur ama 6216 sayılı kanun da bir kanundur. Sonuçta bu kanun e, yeniden yargılama yapma e, mecburiyeti getiriyor e, ihlale sebep olan mahkemeler e, açısından ve mahkemelerin yeniden yargılama yapması gerekiyor. Şimdi burada tabii ilgili mahkemede bazen karışıyor. Nedir mesela ilgili mahkeme? Nitekim son kararında Anayasa Mahkemesi Berberoğlu başvurusu 3 numaralı kararında da bu konuya yer ayırmış. Ilgili mahkemeyi Anayasa Mahkemesi bir, ihlale sebep olan yorum, yargısal tasarruf hangi mahkeme tarafından yapılmış? İki, usul kurallarını da dikkate alarak bu şekilde belirliyor. Yani çünkü bazen öyle oluyor ki ilk derece mahkemesinden kaynaklanan bir hak ihlali olabiliyor. Ama bazı durumlarda kanun yolu mahkemesi, istinaf ya da temiz mahkemesi e, bu hak ihlaline sebep olmuş, olabiliyor. Özellikle son durumda yani e, kanun yolu mahkemesinin, istinaf ya da e, yargıtayın hak ihlaline sebep olduğu ama e, ilk derece mahkemesinin bu konuda herhangi bir kusurunun olmadığı durumlarda Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ni kastediyorum, ilgili mahkeme olarak o işte hak ihlaline sebep olan mahkemeye gönderiyor. Mesela yargıtaya gönderiyor. Çünkü ihlale sebep olan o. Mesela şöyle bir örnek düşünelim. Mahkemeye erişim hakkı, adil yargılanma hakkının bir unsuru biliyorsunuz. Şimdi mesela mahkeme demiş ki temmizi açık olmak üzere hüküm kurmuş, yargıtaya gitmiş. Yargıtay diyor ki hayır diyor bu temmizi kabil bir karar değildir. Ben e, bu temiz incelemesine esasa girerek bakmam. Ben bunu diyor reddediyorum görevsizlikten. Ve bu karar kesinlidir diyor. Kesinleşme sınırındadır diyor bir şey diyor. Şimdi burada eğer bu e, kararı Yargıtay'ın ilgili dairesinin hatalıysa mahkemeye erişim hakkını engellemiş oluyor. Şimdi burada kalkıp ilk derece mahkemesine bu kararı göndermenin Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlal kararı göndermenin hiçbir anlamı yok. Çünkü mahkemeye erişim hakkını engelleyen Yargıtay Dolayısıyla ne yapıyor anayasa mahkemesi? Yargıtay'a gönderiyor. Ya da yine e, olmuş bir örnek. E, aynı olaydan türeyen e, iş hukuku uyuşmazlıkları. E, yerel ilk derece mahkemeleri hep aynı şekilde karar veriyor. Fakat yargıtayın farklı dairelerine gidiyor. Dairenin bir tanesi diğer iki daireden ayrılarak e, farklı hüküm veriyor. Diğer bütün kararlar ilk derece mahkemesi kararları hepsi aynı. Hepsi onanıyor diğer dairelerde ama bir daire... E, bozuyor kararı. Hatalıdır diyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin burada ilk derece mahkemesine göndermesine gerek yok böyle bir kararı. Çünkü hak sebep olan mahkeme yargıtayın ilgili dairesi. E şimdi dolayısıyla bunu bunu bunu da dikkate alıyor Anayasa Mahkemesi. Şimdi burada da şunu görüyoruz. Enis Berberoğlu olayını kastediyorum. E şeyi ilk derece mahkemesi. Yani İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kaynaklanan bir burada hak ihlali var. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi o mahkemeyi ilgili mahkeme görmüş ve oraya göndermiş. E, ve bu mahkemenin bu karara uyması gerekir. Neden? Bir, 6216 sayılı kanun açıktır. E, yeniden yargılama yapma mecburiyeti vardır. İki, anayasanın 153. maddesine göre anayasa mahkemesi kararları mahkemeleri de bağlar. Dolayısıyla anayasanın 153 ve 6216 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca bu mahkemenin yeniden yargılama yapması gerekir. Yerindelik denetimi meselesi. İnanın yerindelik denetimi olma, olmayan bir karara örnek gösterilebilecekse eğer Enis Berberoğlu başvurusu iki numaralı karardan daha iyi bir örnek bulamazsınız. Çünkü bu kararda ne e, adil yargılanma hakkı ile ilgili meselelere girilmiştir, ne kuvvetli belirti var mı yok mu kişi özgürlüğünün ihlali açısından ya da işte tutuklama sebepleri bu değerlendirmeleri yapmıştır mahkeme, bunların hiçbirini yapmamıştır. Tek söylediği şudur, anayasa gereği dokunulmazlığı olan, dolayısıyla ceza muhakemesi tabiriyle muhakemenin engeli e, bulunan bir kişiyi sen kalkıp yargılamışsın. Bakın bunda hiçbir e, takdiri hususa girmemektedir anayasa mahkemesi. Fakat bildiğiniz gibi ben bu kararı tanımıyorum diyen e, İstanbul Mahkemesi, efendim burada benim e, yetkime müdahale var, benim e, takdiri yetkime müdahale var gibi Cümleler sarf edildiği kararda hiç böyle, bir durum yok. hiç böyle bir durum yok. Yani anayasa açık, dokunulmazlığı vardır, geçici 20. madde ile anayasa 83. madde arasındaki ilişki açıktır, Değil, muhakeme engeli varken sen yargılamışsın diyor. Yani dolayısıyla bundan daha iyi bir örnek bulmak gerçekten zor. Çünkü işte özellikle kişi özgürlüğü güvenliğinde daha önce de oldu biliyorsunuz çünkü bazı mahkemelerin direnme eğilimleri vardı. Efendim işte benim delilleri takdir etmeme karışıyorsun filan. E ama yani şimdi bu olaylar kendisini çok belli eder. Yani hakikaten kuvvetli belirti var mı yok mu o o delillerin farklı yargılamalarda farklı şekilde değerlendiriliyor olması filan bunlar kendini o kadar belli eder ki kalkıp burada benim takdir yetkim filan demek gerçekten çok ikna edici olmuyor. Evet. <gülüyor> Zaten Anayasa Mahkemesi de 2 nolu kararda 17 Eylül terli kararda 135. maddede e, ondan önceki maddelerde de açıklama yaptı. E, ne olması gerektiğini açıkladı yine 98 son 3. kararda 98 nolu paragrafta da. E, mahkemenin bir takdir hakkı olmadığını belirledi ve yeniden yargılama yapmak zorunda olduğunu ve yeniden yargılama yaptıktan sonra da artık mahkemenin e, ilk ihlali neden olan İlk derece mahkemesi kararının ortadan kalktığını e, kendiliğinden söyledi. E, kabul edilmeyen ve alışılmamış olan nokta bu herhalde. E, bu etkiyi e, İlk derece mahkemeleri e, bilmedikleri için ya da öğrenmedikleri için ya da e, e, ters geldik, geldiği için bu durum kendilerine e, direniyorlar. Bu direnme tabi bilinçli bir direnme mi? Yoksa bilgisizlikten kaynaklanan, bireysel başvuruyu öğrenmemekten kaynaklanan bir direnme mi? Her olayda ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani şöyle artık tabi bu konuda bir bilgisizlik olmadığını ummak istiyorum ben. Ama 3-4 sene öncesine kadar bir bilgisizlik olduğunu da e, gözlemlediğimi ifade etmek mecburiyetindeyim. E, çünkü bir proje kapsamında mahkemeleri ziyaret etmiştik. Ve 6216 sayılı kanunun biraz evvel e, zikrettiğimiz 50. maddesinin 2. fıkrasından e, daire başkanı düzeyinde istinaf mahkemesinde yargıçlarımızın haberdar olmadığını gözlemlemiştim. Yani e, onlar sadece CMK'ya veya işte HMK'ya bakıyorlar e, yeniden yargılama sebebi diye. Halbuki 6.216 sayılı kanun açık e, bir e, yeniden yargılama sebebidir. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı. Dolayısıyla e, burada CMK veya HMK'da aramak bu sebebi e, bence gerek yoktur. E, tabii e, şu Enis Berberoğlu olayı e, bize şunu da aslında gösterdi. Bir, e, özellikle e, milletvekilliğinin düşmesine sebep olan mahkumiyetler söz konusu olduğunda, anayasa mahkemesine bireysel başvuru var ise bu başvurunun sonucunun beklenmesi gerekiyor. E, buna ilişkin bir anayasa değişikliği bence çok isabetli olacaktır. Bir daha gelecekte böyle bir tartışma yaşamamamız için. Çünkü yeni, özellikle hak ihlali karar veren anayasa mahkemesinin e, kararında gerekçe de, gerekçe de, bir daha o şekilde hüküm tesis edilemeyeceğine yönelik bir gerekçelendirme, bir izahat varsa mahkeme bununla da bağlı olduğu için artık o Hı -hı. yönde bir karar veremeyecektir. Dolayısıyla yeniden yargılama sebebi olduğu için de o hüküm ortadan kalkacaktır. Ama siz işte Enis Berberoğlu olayında olduğu gibi o ortadan kalkma ihtimali olan bir karara istinaden demokratik temsil görevini ve işlevini yerine getiren bir millet ikili milletkilliğini düşünüyorsunuz Dolayısıyla bu gerçekten izahı zor bir durum bu bu anayasamızın bu düzenlemesi var iken anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoktu anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru 2010 yılında geldi Dolayısıyla Buru da yeniden yargılamanın sebebi olarak bir hak ihlali kararı hiç düşünülmemiş ve böyle bir ekleme ihtiyacı duyulmamış. Cmk 311'deki diğer yeniden yargılama sebepleri tabii çok nadir karşılaşılan bir durum. Ben hani ceza kuru ile ilgilenen meslektaşları. Üstatlara sorduğumda yani çok nadir yeni bir delilin ortaya çıkması falan olmaz değil. Olur ama çok nadir olur. Ama restel başvurudan bir kararın e, hak ihlaline sebep oluyor diye tespitine e, gidilmesi çok daha muhtemeldir. Dolayısıyla bir bunu gördük. Bir de belki şu düşünülebilir. CMK'ya da ayrıca belki yazılmak gerekebilir. Çünkü CMK'da e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıf var. Ekleme yapılmıştı biliyorsunuz ama şey yok. Yani... Anayasa Mahkemesi. Yok. Yok. Yenisey bunu öneriyor yıllardan beri. Anayasa evet. Mahkemesinin ihlal kararları üzerine evet. de olmalı diye bu önemli. Evet. Şimdi hocam paragraf 140. paragrafta zaten yeniden yargılama yap, infazın durdurulmasına karar var. Karar ver. Hükümlü statüsünü sona erdir ve durma kararı ver dedi. Evet. Ve mahkeme evet. bu sefer mecburen buna uydu. Evet. E, Fez zekesini, daha doğrusu bu kararını e, meclise gönderdi. Şimdi evet. az önce siz de söylediniz. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununun 5. maddesinin 3. fıkrasında kararın ilgili makamlara da gönderilmesi söz konusu. Anayasa Mahkemesi de son kararı hem hakimlerin durumunun e, dikkate alınması için belki HSK'ya hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Ama evet. meclis başkanı benim do, söylediğiniz medyadan basından öğrendiğim kadarıyla bu gerekçeli kararı Anayasa Mahkemesi'ne iade etmiş. Bu bir çağrıdır. Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir görevi yoktur. Bize öğüt veremez. Kimse milletvekillerine öğüt veremez. Haklı karar haksız pozisyona düşürülmüştür demiş. Bu konuda bir yorum yapmak ister misiniz? Yani şöyle anayasa mahkemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermesinin sebebi şüphesiz yine aslında kararında belirttiği gibi anayasanın üstünlüğüne tüm organların ve herkesin uyma mecburiyetine de dayanması. Yani mecliste, bireylerde, mahkemelerde herkes de anayasanın üstünlüğüne ve anayasanın kurallarına saygılı olmak zorunda. Anayasa Mahkemesi aslında şunu demiş oluyor. Yani e, bir demokratik temsil işlevini yerine getiren e, bir kişinin e, anayasaya aykırı bir şekilde milletvekillerinin düşürülmesi meclisi de ilgilendiren bir durumdur. Demokratik temsil organı olarak. Sonuçta onun bir üyesi böyle bir sonuçla karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla ben bu durumdan seni haberdar ediyorum. Nitekim zaten 11 Şubat tarihli e, birleşimde e, bu karar e, okunarak gereği yapıldı. E, yani anayasa mahkemesi çünkü anayasanın üstünlüğünü korumak sadece mahkemenin görevi değildir. Aslında herkesin görevidir diye de bir vurgu yapmış. Bu da bir rahatsızlığa sebep oldu. E, çok e, benim anlayamadığım bir şekilde. E, sonuçta e, HSK'ya göndermesinin de şüphesiz bir anlamı var. E, çünkü bildiğiniz gibi mahkeme anayasa ve demin andığımız anayasa mahkemesi kuruluş yargılama usulü kanunu aykırı bir şekilde ben tanımıyorum. Senin kararın dedi anayasa mahkemesine. E, bu da kabul edilebilir bir şey değil. Bu anayasayı ihlaldir. Dolayısıyla e, orada da e, ilgili yargıçlar hakkında belki bir tasarrufta bulunulması gerektiğine yönelik e, bir bilgilendirmedir anayasa mahkemesine Peki ilgili. Sayın Hocam şunu da sorabilir miyim müsaadenizle? Geçici 20. maddeyi ben böyle yorumluyorum. Evet. Kişi bir daha seçilip gelirse artık sen e, 2016 evet. Mayısından önceki e, suçlar için e, tekrar dokunulmazlık yok, dava devam ediyor diyemezsin demiş de olabilir mi? E, ben böyle yorumluyorum, bunu bil ve bundan sonraki işlemlerini buna göre yap demiş olabilir mi? Evet, bu şüphesiz, göndermekle? şüphesiz zaten geçici 20. maddeyle anayasanın e, 83. maddesi arasındaki ilişki e, lafsi olarak, yoruma da e, uygun olarak, tarihsel yoruma da uygun olarak, yasama yorumuna da uygun olarak ortaya konmuştur. Bu çok açıktır. Yani e, tekrar seçilen milletvekili tekrar dokunulmazlığa kavuşur. Geçici 20. madde buna bir istisna getirmemektedir. Bu çok açıktır. Dolayısıyla geçici 20. maddenin artık yapılan seçimlerde milletvekili seçilmiş kişilere uygulanması mümkün değildir. Tabi burada şuraya da bir parantez açmak isterim. Geçici 20. maddenin aslında sebebiyet verdiği e, komplikasyonlardır bu yaşadıklarımız. Yani e, gömleğin en üst düğmesini yanlış ilikleyince bütün diğer düğmelerde maalesef Hı -hı. yanlış ilikleniyor. Geçici 20. madde yapılırken de ben bunun e, son derece yanlış olduğunu düşünüyordum. Bugün e, Hı -hı. üzülerek ifade edeyim ki o düşüncemin düşüncemde çok haklı olduğumu görüyorum. Çünkü e, Demirtaş Türkiye kararında da bildiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Geçici 20. maddenin ne kadar e, hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Çünkü geçici 20 madde anayasayla dolayısıyla hukuk gereği belirlenmiş bir statü ve o statüye bağlanmış hukuki sonuçları etkisiz hale getiren bir anayasa değişikliği geçici maddesidir. Bu hakikaten olacak bir şey değil. Yani anayasanızda çelişen bir hüküm, bir istisna hükmü getiriyorsunuz ve bunu yapmakla bir, hukuki güvenlik ilkesini, hukuk, dolayısıyla hukuk devleti ilkesini, savunma hakkını, hak arama hürriyetini, e, çünkü ortada parlamento kararı olmadığı için e, e, e, dokunulmazlığı anayasa hükmü gereği ortadan kalkmış kişilerin anayasa mahkemesine gitme şansı da kalmıyor. Yani anayasanın 85. maddesindeki hakkı da kullanamaz hale geliyor dokunulmazlığı kalkan milletvekilleri. Tüm bu açılardan, tüm bu yönlerden baktığımızda, yani nereden bakarsanız yanlış olduğunu düşündüğüm bir geçici 20 madde. Demirtaş Türkiye kararında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu hususa zaten özel bir yer ayırmıştı. Yerden göğe haklı olduğunu düşünüyorum. Geçici 20 madde bence üst düğmenin yanlış iliklenmesidir. Bütün bu sonuçlarda bence bunun bir ardıl, ardıl komplikasyonun sonucudur. Ayferin, Son dakikaya dağın. girdik arkadaşlar. <gülüyor> evet. Son evet. dakika kaldı. Bu fezleke ile ilgili diyeceğimiz bir şey varsa onu konuşalım ve yani vedalaşalım. Evet. Yiğit Bey? Şöyle, fezleke gayet basit. Hukukun genel ilkelerini yok sayan bir fezleke. Çünkü hepimiz bilmekteyiz ki iddianame ya da o sırada durma kararı verdiği için dosyanın mahkeme aşamasında olma evresinde ancak eylemle dokunmazlıklar kaldırılır ve bu eylem sevk maddesi olarak belirlenir. Yani siz bir eyleme bağlı olarak e, ceza kanununda yer alan tüm e, maddeleri yazamazsınız. Bu örneğimizde gördüğümüz üzere 328, 329, 330 yazıyor mahkeme. Bu bir kere bırakın Ali'yi değiştirme yasal kuralının varlığını basit CMK mantığında da olamaz. Çünkü siz o eylemi mahkeme olarak eğer tasvir edecekseniz eyleme bir e, subuta erdiğine yönelik kanaatle birlikte bir cezayet tatbik ettirecekseniz o eylemin ne olduğunu önce kendinizce bir betimlemeniz lazım, belirtmeniz lazım. Bunu basit olaylarda da görürüz. İşte şantaj mı, tehdit mi, hırsızlık mı, gasp mı bunlar elbette konuşulur ama siz hepsinden birden açarsanız zaten yargılama yapma niyetiniz değil, cezalandırma yapma niyetiniz ortadadır. Bir de daha üstün bir durum söz konusu. Sayın Berberoğlu ile ilgili Aliye'yi değiştirme yasal kuralı mevcuttur. lh bir başvuru sonucunda Aliye sonuçtur doğuracak işlem ya da e, prosedürler işletilemez. Burada var olan ceza daha önce 5 yıl 10 aydı. 5 yıl 10 ayın üstünde bir gün dahi ceza veremeyecek olan mahkeme eski hale getirme usulüne bağlı olarak yeniden yapacağı yargılama evresinde daha önce beraat edilmiş, kurtulunmuş suçlardan sizi yargılamaya çalışırsa Burada zaten bir iyi niyetten, bir e, objektif tarafsız yargılamadan söz edemeyeceğimiz bir durum söz konusu olur. Bizim e, basında da çıkan itirazlarımızın aslında özü buradadır. Aleyi değiştirme yasal kuralını ve lekelenmeme hakkını şu anda 14. Ağır Ceza Mahkemesi açık ve barış şekilde ikrar etmektedir. Bu da keyfi bir tutumdur. E, Anayasa Mahkemesi kararının netliğine, ee, objektif adil yargılanma hakkının varlığına rağmen böyle işlemler yapılması aslında 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016'dan bu yana yaptığı yargılamanın e, somut durumunu ortaya koymakta. Evet galiba süremizi aştık birazcık. Ee, hem Yiğit Acar arkadaşımıza hem Ozan Hocamıza, Ozan Ergül Hocamıza teşekkür edelim. Ee, yayında bize emekleri geçen, açıklar diyor çalışanlarına ve Selahattin Çolak arkadaşımıza teşekkür edelim. Herkese iyi e bir hafta dileğimizle e hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Biz teşekkür ederiz sağ olun.